Su Suhakkın'a hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Noren Yüce. Hepimizin bildiği gibi Paris'te 13 Kasım 2015'te, Cumartesi günü... ...ilki yerel saatle 21.16'da başlayan bir dizi silahlı ve bombalı terör saldırısı tüm dünyayı çalkaladı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son verilere göre 130'dan fazla. Biz de programımıza sivillere yönelik katliamı lanetleyerek başlamak istiyoruz. Evet, bildiğiniz gibi bu olay tam da 15-16 Kasım tarihlerinde Antalya Belek'te düzenlenen G20 zirvesi öncesinde oldu. Ee, bu G20 toplantısında bu mesele damgasını vurdu. Hı hı. 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı grubu e, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan G20 zirvesi ee, tam e, bunun e, sonrasında toplandı buna ilişkin olarak aslında geçtiğimiz haftalardan beri hazırlanan bir takım e, karşı duruşlar vardı yine Hı. onları bir miktar aktarmaya çalışırız e, ama e, daha önceki haftada da biz Hı -hı. bu konuyu ele almıştık, G20 zirvesini ele almıştık. G20 e, zirvesinde asıl olarak konuşulan e, neoliberal politikaların daha fazla nasıl yaygınlaştırılacağı, ülkelerin Hı -hı. büyüme ekonomileri e, nasıl olacak? Aslında kapitalizmin daha e, krizden daha çıkmasını Hı -hı. ve daha nasıl işler kılınması üzerine görüşmeler trafiğinden bir tanesi Evet. Bir yanıyla da hani kapitalizmin tıkanıklığını aşma yöntemlerini bulmak için tartışmalar yapılıyor. tartışmaların yapıldığı bir e, zeminde. Evet. Bu bağlamda ele alınan iklim değişikliğinden teröre kadar pek çok sorunun aslında baş aktörü. G20 Ve bu zirveden de gerçek bir çözüm önerisi çıkmadı. Şirketler ve onların sözcülüğünü yapan bu devletlerin zaten doğanın yıkımına, savaşa, teröre... Ve göçe yol açan uygulamalarına son vermelerini beklemiyoruz. Sadece daha fazla paranoya ve e, yoksul zengin ayrımını büyüten antidemokratik güvenlik önlemleri konuşuldu bu saldırılardan sonra. Görünen o ki bu devletlerin sınırlarını kapamak, jiletli tellerle çevirmek, savaştan kaçan mültecileri ölüme terk etmek gibi zaten uzun süredir yapmaya alışkın oldukları sözde çözümler daha şiddetli bir biçimde uygulanmaya devam edecek. Bu evet. Toplantı onu gösterdi. Evet, Paris özür dilerim Paris katliamı bu fikri, bu doğrultuda atılacak adımları daha da pekiştirdi gibi görünüyor. Evet. Ee, öncesinde de zaten Antalya, Belek'te alınan tedbirler de aslında bunun sinyalini veriyordu ee, 9 10 8 19 Kasım arasında hmm. herhangi bir protesto eylemine kalkışmak ya da sesini duyurmak Belek'te yasaklanmıştı Antalya valiliği tarafından. Evet. Ee, tabii bunu zir Paris katliamının e, cop 21'e yani e, Aralık ayında 30 Kasım'da başlayıp 11 Aralık'ta bitecek olan e, Paris iklim Iklim zirvesine de etkileri olacak Hı -hı. çünkü G20'de konuşulması gereken daha öncesinden biliyoruz açıklanan bir gündem maddesi vardı iklim değişikliği olacaktı. Ama işte bu Paris'teki yaşanan acı olay e, bütün zirvenin güvenlik hmm. esaslı olmasına e, işte terörle mücadeleye yönelik tedbirlerin arttırılmasına e, ilişkin konuşmalarla geçti. İzlenim o e, ama hmm. bir yandan da hani iklime ilişkin birkaç cümlede söylendi hiç de iç açıcı e, cümleler değildi bunlar ayrıza, ayrıca. Onda evet. söyleyelim. Zaten açık radyo dinleyicileri yakından takip ediyordur Suhaçı kampanyasının da G20'den çok fazla bir beklentisi yoktu. Biz halkın geleceğinin G20 gibi zenginler kulübü gibi bir oluşumla değil, halkların mücadelesiyle kurulduğunu biliyoruz. Tamam. Nitekim bunun için İstanbul'da 12-13 Kasım tarihlerinde Boğaz içinde gerçekleştirilen bir iklim zirvesi vardı. Suhaçı kampanyası da oradaydı. Evet bizim e, toplantımızda ve diğer toplantılarda 60'tan fazla e, 60'a yakın toplantı gerçekleşti. E, i̇klim bağlantılı e, bütün konular ele alınmaya çalıştı, çalışıldı. Ve bunlarda ortaklaşılan e, önemli başlıkları şöyle özetleyebiliriz. Bizim toplantıda dahil olmak üzere. E, insanlar e, neyi nasıl üreteceklerine, hangi kaynakla üretilecek, üreteceklerine e, karar vermek istiyorlar. E, karar verebiliriz diyorlar. İklim değişikliğini durdurmak için teknolojik çözümlerimiz var, yöntemlerimiz var. Bunları hayata geçirme konusunda engel olan sistemleri handikapları ortadan kaldırırsak hem daha yaşanılabilir bir gezegen, sürdürülebilir bir gezegen hem de daha barışçıl bir ortamda yaşayabiliriz diyorlar ki bizim de aslında bugün konuşacağımız Konu bu çünkü bunları söylerken bir yandan e, gündelik hayatta tam aksi doğrultuda e, adımlar atılmaya devam ediliyor. Örneğin hepimizin e, anlamlı bulduğu çet süreçleri, evet. çevresel etki değerlendirme süreçleri kriterleri belli, belirliyorsunuz. E, tabii bu kriterleri daha da ağırlaştırmak mümkün doğal varlıkları, insani ve kültürel varlıkları, tarihi varlıkları korumak adına daha bir şey yapabilirsiniz. Kriterleri ağırlaştırabilirsiniz Ama var olan kriterlere bile Uyulmadığı Durumlara istisnayı demeyelim Neredeyse hiçbir çet sürecinde uyulmuyor Evet Şimdi bununla ilgili bir hı hı. gelişme var Son dönemde Antalya'da Evet Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya'nın 3 ilçesinden geçen 33 kilometrelik Karpuzçay veya Çenger deresi olarak da biliniyor bunun üzerine 3 adet test kurulmasıyla ilgili ÇED Uygundur raporu verdi. Bu geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Bunun arka planını konuşmak üzere stüdyo, stüdyomuza telefonla bağlanacak olan avukat Münip Ermiş ile görüşeceğiz, konuşacağız. Münip Bey merhabalar. Merhaba. Sizi biraz bekletti, kusura bakmayın. Evet, <gülüyor> evet. Merhaba. Hoş, evet. Hoş geldiniz, Minik hoş Bey. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şimdi Dikkat Minik Bey, biz e, öncelikle hani bunun arka planını bir bize anlatabilirseniz, bu çeyreğe Uygundur raporu verilmeden önce neler yaşandı? Ondan sonra da yani. e, şey evet, e, sohbetimiz evet. hani bölgeyi nasıl etkileyecek? Eğer yapılırsa bu üç hes, onunla ilgili konuşmaya devam ederiz. Evet. Şimdi aslında hoş. tabii bu yeni bir olay değil. 2009'dan evet. beri devam eden bir süreçten bahsediyoruz. 2009 hı hı. yılında e, süreci başlattılar. Çet uygun değildir kararıyla bir süreç başladı. Hı hı. Tabii köylüler bu birinci aşamada müdahil olamadı. Haber olmadı çünkü. İlan da yapmadılar. İlanların tümü usulsüzdü. Çet hı hı. uygun değildir kararın nedeniyle. Biz 2011 yılında ilk davayı açtık. Aynı projeyle ilgili Çet uygun değildir kararına hı hı. karşı. ilk davamızı açtık. O ilde davamız 2011 yılında açtıktan sonra mahkeme dedi ki 2009 yılında verilmiş kararı karşı 2011'de açılamaz. Sürekli hı. kaçırdınız 90 günlük süreyi dedi. Fakat Danıştay o kararı dedi ki ilan yaptınız mı köylüydü dedi. Yani evet. Manavgat kalmak amına astın ilan gidip 40 kilometre ileride köylü bu alamaz dedi. Güçlü hı. köy gençler buralarda ilan yaptın mı dedi. Tabii ki yok öyle bir şey. Evet. Tüm çat uygun değildir kararları o zamanlar öyleydi. Kaymkanlı asar 100 kilometre ilerideki kararı duymuş vardı zaten. Ama evet. da, danıştay o dönemde hakikaten hukuka evet. uygun bir karar verdi. Bir davamızı dedi, süresi içerisinde açılmış. Zaten keşfe de gitmiştik biz. Evet. Keşf'te çet uygun değildir kararının evet. usulsüz olduğu tespitli birlik şehritinde sonra mahkeme bu yeni aslında. İşte Temmuz ayını verdiği kararla Danıştay'dan tekrar geldi Çet uygun değildir kararı iptali kesinleşti Şu, Durum bu Tam o karar kesinleşmedi aslında Karar yazıldığı hı hı. yazılmadan da Çet sürecini başlatmış Aynı firma Çet evet. raporda Yine onay verdi 4 Kasım itibariyle Yani dava sürecimiz yeniden başlıyor İsterseniz projeyle ilgili Kısaca bilgi vereyim Antalya'daki evet. en büyük. Evet Hes projelerinden biridir. Evet. Bu Manavgat'ın dibindedir. Yaklaşık 33 antalya akseki Karayolunun şöyle Manavgat çıkışındadır hemen Antalya-Aksak Karayolu Almanya çıkışında Karayolunun başından başlar daha Gündoğmuş sınırına kadar uzar. Yani 30 kilometre boyunca Hı -hı. tüm o bölgeyi etkileyecek bir proje evet. çünkü oradaki suların hepsi sadece buradaki Çengerdere'si değil. Yani Çengerdere'si değil. Çengerdere'si de besleyen Tüm diğer dereler var. Önemli dereler. Evet. Sazlı su, gerdemli su, karaboğaz. Yani bu köylülerin özellikle Gençler Köyü'nün içme suyu olan seki dere suyu. yani evet. Sadece boru çenger dere veya karpuz çay deresi dediğimiz derenin alınan su oraya alınmayacak. Evet. Tüm o çayları besleyen bu çayı, dereyi besleyen, kartuş çayı besleyen, tüm diğer küçük derelerde bu projenin içerisinde bulunacak. Yani 30 km boyunca. Yani suları şimdi biriktirerek e, minip be suları e, belli bir yerde biriktirmeye mi dayanıyor proje? Şimdi iki üç ayırmak lazım. her projenin durumu farklı. Birinci proje bitirdiler aslında. Biz hmm. davayı açtığımız zaman birinci proje bitmişti. Yani üç tane burada es var. Evet. Üç tane elektrik santrali, üç tane. Ayrı proje söz konusu fakat tek çatla portıyla geçmişti bunlar. Birinci evet. proje direkt evet. ormanlık alanı içerisinde, küçük köyün içerisinde kurdular. Tümler orası ormanın içerisinde. Boru de, boru yok orada. Oradan doğru de, de, tepe'nin tepe'den Hı, tepe'den indiriyorlar o, Boruyu indirmek suretiyle kısa bir mesafe. Yani Hı. oradaki onlarca ağaç orman orada katledildi o ayrı mesele ama biz de, süreci müdahale olmadan önceki bir şey. Asıl sorun bu bundan sonraki yani ikinci ve üçüncü es ciddi sorun. Çünkü hı hı. ikinci ve üçüncü es asıl e, suyun, e, buradan çıkan su ve daha sonra besleyen derelerin suyları bu ikinci ve üçüncü esle gidecek ve otuz kilometre boyunca devam edecek. Çünkü hı hı. su çok az yani hı hı. oradan inen su çok az bunu belli bir debi yani suyun şiddetini artırabilmek için önce suyu yükseltiyorlar evet. yükse yükseği basıyorlar. Ondan sonra da suyun kendi gücüyle belli bir 10 kilometre ancak türbini hareket ettirebilecek hı hı. Hı. hıza sahip oluyormuş su. Orada evet. ölçümleri bilgi kişiler açıkçası. Boruların içinden su. geçiriyorlar geçir yani. Içinde ormanlı kalan bağ bahçe hı. özellikle üzüm çok önemli. Buranın Antalya'nın mor üzümü dediğimiz 500 dönüm yok. üzüm bahçesi var gençler. Tüm köyünün suyu gidecek tabii ki burada. Tabii Evet. Yani tabii ondan sonra da e, o insanlar geçim kaynaklarını kaybedince ki geçimlik tarımdan terk bahsediyoruz, edecek yani. terk en edecekler. Evet, evet. vadide yaklaşık ona yakın köy var. Evet. Vadide ona yakın köy var. Biz Gençler köyü adını açtık ama Hı -hı. taş kesi hacıobası güçlü köy başta. Yani bir de çevrede etkili olacak bir ton yer var. Ya bu köylerin buradan terk etmesi lazım. Bir de sıkıntı tarafı. da burası doğal olarak da çok zengin. Yani hem evet, de açısından, yaban hayatı açısından çok hmm. önemli e, Antalya'nın ünlen merkezlerinden biri. Gerçi Antalya'nın her tarafı öyle. Her ünlü. tarafı öyle evet. E, e, her tarafı öyle yani çünkü biz geçen hafta gündoğmuş'ta Alara Çayı üzerinde yani uçan su çok önemli bir Türk Antalyeli ki doğal güzellik, doğal yapı Şimdi ıı, Antalya'nın en önemli biri ya Dünyada bile az görülebilecek bir şey. Yer. Göründüğü taktı. Uçansu'nun olduğu vadi. Şimdi evet. bir şey etiyle gittik. Şaşırdılar. Evet. Şimdi burada çet ıı, raporu denilen şey hikaye. Bir de kişilerle gü, gündoğmuştaki davası da onu tartıştık süreçte. Şimdi hiçbiri bu chat raporu imzalayanlardan bu adı uzmanlardan hiçbirisi Hı. bölgeye gitmiyor. Evet, Hı, evet, Ankara'da. Evet. Çünkü ıı, Gündoğmuş'taki süreçte şöyleydi. Gündoğmuşluk süreçte 3 yıldır geceli gündüzü ayaktılar. Evet. Köyde yani. zaten pek tek girişi var. Hı -hı. Tek girişi var. Yabancının girmesi başka yerin uçup gelmesi de uçup gece yarısı uçup gelmediyse Hı -hı. oradan geçecek. Tüm köyü ayakta. Hı -hı. Yani utanmaz bir şekilde yani burayı görmeden uzman adı, adı uzmanlar burayı görmeden evet. önlerine gelen evrakı imzalıyorlar. Zaten chat raporlarından şu hikaye bunu çok iyi biliyoruz çünkü bu chat uygun değildir süreci başlatırken tüm hepsinde öyle hmm. bir proje tanıtım dosyası hazırlıyor şirket hmm. proje, o, proje tanıtım dosyası hazırlıyor proje tanıtım dosyasının kapağını değiştiriyorlar aynı sayfası evet, evet. proje tanıtım Copy, dosyasını paste. kapağını değiştiriyor chat rapor oluyor sadece 7 tane tane uzman kaç sayık uzman adı uzman hmm. Ankara'da bunlar imzalıyor yani nasıl chat rapor değil sayfalarca yönetmelik kilometre bilmem ne usul erken bunların hepsi hikaye büyük kişiler de bunu açıkça söylediler zaten. Şimdi şöyle bir algı var çevre ve bu chat davalım şöyle bir dava. Nasıl olsa dava açılıyor heyet Hı. birlik şehriti nasıl olsa vakit bir iyi kötü gidiyor orayı inceliyor. İki sefer gitmeye gerek yok bizim gitmemiz gerek yok nasıl olsa birbirleri dava açar. Giden bulunur. O zaman mahkeme bu durumu inceler. ver. Bu yüzden evet. bizim emeksel ağaç çaba sarf oraya uzmanlarımızı e, ne bakanlığın ne de o chat'i imzalayan uzmanlığın gitmesine gerek yok diyor. Tamam. Şu andaki evet. tüm chat hepsi bu durumda. Evet. Hiçbirinde bir o, o imza yatanlardan hiçbiri bölgeye gitmiyor. Evet. Bölgeye evet. gitmiyor. kopya yapıştırdığı gibi de proje tanıtım dosyasının altına imza atıp usulü bir tanıtım toplantısı bilgilendim toplantısı o da hikaye evet. o da yalan hmm. bir de asıl hele bu dosyada gördük sahtekarlığı yani bizden görüş istiyorlar görüşü sunuyoruz iki sefer görüş yani şimdi görüş sundun ertesi günü köylüler yüzler topladı biz inanmıyoruz tabi ki görüşü dikkat edilecekler ama yüzler oldu, to toplandı evet. verildi ertesi gün uygun karar çıktı Evet. Hiç dikkate yani, almamışlar bu, bu, yani. Yani bu ideolojik bir şey olabilir. Yani beklemeden direkt e olumlu kararını es çıkarmışlar. Es, es, es işleri, tümüne ideolojik bir şey. Devletin kapitalizmin ideolojik tercihi. Şey. Büyük bir saldırı var. Evet. Yani asla yerin merkezinin önemi yok. Evet. Yani doğanın hiç önemi yok. Orada yaşayanların hiç önemi yok. Zaten <gülüyor> kapitalist politikası şudur. Köylünün köy ne işi var? Orayı boşaltsın Kapitalist çıktı çıktı imanet edelim. Su zaten metadır Hı <gülüyor> hı. Evet, Suyu çünkü köyünü kullanması ticari olarak hiçbir şey getirmektedir. Suyu bu amaç açısında çok ilginçtir. Burada 36 milyon dolarlık bir proje bahsediyoruz. şey bu yeni yapılan proje. E, üretecekleri elektrik bir milyon lira yılda bir milyon, yani milyon lira. Yani bu bir milyon lira net kar değil. Bir milyon lira net kar değil. Yani bu projenin elektrik küçük küçücük. Su bile yok. Dört senedir elektrik falan yok. Çok az su Şimdi, debisi olan bir yer zaten ya, değil mi? Öyle dediniz. Yılda yani, yani her şeyler düzgün giderse su şarılışa bakarsa kazanacakları para 1 milyondan 33 kronat Yani evet. yaklaşık 80 yılda amorti edecek bir şey değil bu. Yani elektrik evet. üretimiyle bu projenin amorti edilmesi de mümkün değil. E ekonomik değil bir tane Yani buradaki şey ideolojik. Bunun sebebi ne? Her şeyden önce su Suyar ya da kıymetli. Özellikle Antalya'nın suları çok kıymetli. Veya bu da burayı hapsetip 3-5 yıl sonra bir kanun çıkartıp suyun da mülkiyetini bu şirkete verip ondan sonra köylü ve vatandaş veya ne kim kim kullanacak bu suyu para yok Yani buradaki şunu iyi, iyi belirmek lazım. Bu Türkiye'deki her proje'nin enerji politikalarıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Uzaktan yıkılıyor. Hele Antalya'da çünkü Antalya batı yakasında tüm davalar benim de. Tüm de dosyalar, chat raporları, proje yönetimde hususlarının hepsine baktık. Üretilecek üretilme enerji miktarlarına baktık. Çünkü evet. su belli. Kârlı yatırımlar o, su değil. Su yani su kapitezi... Saat rata yakıyor. Yatım kesiliyor. Yani şimdi bu, bu ayı kesik. Yani Hı. siz bu amaçla hangi amaçla yaparsınız? Evet. Bu enerji üretimi için amacıyla yapamazsınız. Çünkü rakamları biz söylemiyoruz. Rakamlar kendine soruyor. Daha da ciddi, ciddi bir şey. Bu şeyde yabancı hayatla ilgili yazdıkla utanılır şey. Hmm. Yani yabancı hayatla ilgili koruma diyor. Biz inşaata başlarsak diyor. Bunlar de kaçacak diyor. <gülüyor> Kendiliklerden kaçacak gibi. diyor. E ne olacak sonra? E kaçacak Kendine uygun bir şey olmaz ölmezler mı? orada Biz ölmezler Çözmek zorunda değiliz diyor evet. Hatta utanılacak bir şey Günün Aynı olmuş. şey insanlar Çocuk. için de Onlar söylüyorlar için. zaten Elimizle tutacağız bunları uzaklaştıracağız diyor. Eldivenle diyor Yani yabani hayatı, evet. e, Hayattaki Yabani hayvanları eldivenle <gülüyor> Eğer Kaçmazsa gürültüyü rağmen toza, toza gürültüyü kaçmazlar Eldivenle tutup uzaklaştıracaklarmış Evet Hı -hı. Aklımızla dalga geçiyorlar. Bey yani. Hayır, resmen dalga geçiyor. Okursanız ya Hı -hı. bu çet şimdi çok iyi oldu. Hepsi de çevre şehritli genel müdürlüğü ilaç. Hepsini pdf olarak yayınlıyor. Allah aşkına yayınlıyor. Evet. Peki ya, Münip Bey. Hı -hı. Hepsi birbirinin kopyası. Hı -hı. E, yani, nasıl bir yağma düzeniyle, nasıl bir ağırlık etti aldın bu ülkenin kaldığını gösteriyor. Çünkü Antalya bu ülkenin sıradan bir bölgesi değil. Doğu Karadeniz gibi hakikaten buranın <gülüyor> doğal yapısı, orman yapısı, yaban hayat, <gülüyor> üretim, biliyorsunuz tarımsal üretim açısından Antalya Türkiye'nin en değerli yönlerinden biri. Evet. Turizm sadece turizme bağlı değil mi Antalya. Antalya evet. doğasıyla, evet. tarımıyla, <gülüyor> ormanıyla, yani Türkiye'nin en önemli orman <gülüyor> bir bölgelerinden biri. Yani burada bir gün Ankara'daki adam. Bir saat daha yerini daha iyi bilmiyor günde Yerini daha iyi bilmiyor Güştüköyün Çengerin, Cengiyar deresi hiç yüzünü daha iyi görmemiş. Evet. Yüzün Peki, daha iyi görmemiş. Bir şey soracağım. uygun kararı, çet raporu hazırlıyor. Evet. Yani o yüzden Programımızın süresi kısıtlı olduğu için mini Bey size bir şey soru yani, sormak Minit istiyoruz. Bey, evet. e, bir hukukçu olarak e, bu chat raporlarına olumlu e, daha doğrusu imza atanların e, daha sonraki süreçlerde bu asılsız... Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Duyabiliyor musunuz? Yankalan Kusura bakmayın hı. bir teknik evet, arzı oldu herhalde. Bu chat raporlarına imza atanlar daha sonrasında yani usulsüz yaptıklarına gelip yerinde inceleme yapmadıklarına ilişkin dava edilme imkanları var mı? Yani böyle şeylere de başvurabiliyor muyuz? Hayır bir tek örneği yok çünkü suçu, bunun chat raporunu imza atan değil burada sorumlu siyasalıyor diye çevrili şeylerken biliyor bunların gitmediğini ha ama bir dava yani. dosyasının içerisinde ha. diyelim Aynen. ki onların da görüşlerine yer verilerek mahkeme karara bağlıyor diyelim ee, bu bilimsel para uygun değildir yani şu pratikte bunu somutlaştıracak bir şey bulamayız. Yani onu kıvı verecektir. Hı. Tabii ceza davası. Kötü kullanmaktadır. E, kullanmaktır. Sahte rapor düzenlemektir. Bunun tutuk ceza kanun açısından cezaya sorumlu var. Eğer Hı. sana bilimsel bir rapor sunuyorsun. Bu düzenledikleri tüm raporlar, çet raporları resmi evrak hükmünde. Evet. Eğer e, resmi evrak sahte olarak gitmediğin halde görmüş gibi bir yerde Hı. rapor düzenledi. Diyorsan bir görüş sunuyorsan. Tabii hmm. ki bu ceza sorumluluğu direktten hmm. Türk ceza hukukunda aslında ceza hukukundan sorumluluk hmm. yok diyemeyiz. Açık hmm. sorumluluk da var. Açık düzenli mi var. Hmm. Fakat siyasal düzeyde bunu koruyor. Tabii, Sorun tabii, o. Tabii. Yani evet. bunu izin veren kendisi. Şimdi Çağrı Bakanının da su belli. Çerib şeycilik ne tüm bürokratik kadro belli. Bunların nasıl hazırlandığı belli. Yani şöyle bir şey yapabilir mi? Şöyle bir şey yapması lazım çerib bakalım. Kısaca söylerseniz ben, çünkü programımızın da, sonuna doğru geliyoruz Müfit Bey. Kendi evet. bürokratlara başında olacağız. Sorak Nasıl evet. gittiklerini. Yani Tabii. bilgilendirme toplantısı yapacaklar mı? Bilgilendirme toplantısı, sahte toplantılar yapılacaklar mı? Uzman gittiği zaman, uzman gittiği zaman köylüleri de çağıracak. Diyelim ki orman mühendisi gitti Rapor cemleyecek. Bir sırada orman mühendisi olmaz. Bölgeyi tanıyan, bölgenin <gülüyor> örtüsünü, bitki örtüsünü bilen, <gülüyor> orman yapısını bilen, orada çalışmış, orada çalışmış, tüm evet. oradaki süreci bilen insanlar olacak. Mesela oradan mutlaka diyelim ki Antalya bölgesinden oranın şefini getireceksin. Evet, Son bir dakikaya giriyoruz bu arada. arada. Münit Bey beni duyuyor, ben duyuyor musunuz bilmiyorum ama çok kısaca bilmiyorum. sizden... Süremiz bitti evet. artık. E artık. bitti. Yani sadece bir cümlelik neler yapılması planlanıyor bundan sonra onu yani da söylerseniz. Böyle, biz tabii ki halk burada istemiyor. Buna tepkilerini hmm. gösteriyor. Ancak biz köylülerin direncine güveniyoruz. Tabii ki yasal süreçler önemli. Yasal süreçleri sonuna kadar takip ediyoruz sonuna kadar bilimsel raporları alternatif raporları alıyoruz. Ama buradaki asıl gücümüzü halkın gücüne dayanıyoruz. Eğer kitleler orada sahip çıkarsa Ahmetler Köyü'nde olduğu gibi evet, Ahmetler e, Köyü'nde Hı -hı. uygun rapor almasın zaman köylü direndi. oraya hiç erçi şirketi sokmadı. Yani köyün direnci dışında sığınabileceğimiz her herhangi bir, bir, şey bir şey yok. yok. Evet. O evet. sığınamayız. Evet, yani bunu... bu politik bir iştir. Hı -hı. Politik alan, eğer siyasal mücadele alanında imal edersek konusun bir politik bir tercih olduğunu bu portiklere karşı ancak tükürlerin direnciyle aşabileceğimizi konusunda kafamızda netlik yoksa bunlara karşı mücadelemiz sadece esliyiz Antalyasun. Tabii tabii pek çok pek on çok, on çok on enerji be. projesi ve başka projeler var. Ayrı bir evet evet bitirmek zorundayız başlıyor. maalesef programımızı çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Müniş Bey verdiğiniz bilgiler için. Su Hakkı'ndan bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su Hakkı Kar için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce